12. söz, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَلُ حِتْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, hem hikmet-i Kur'aniye'nin insanın hayatı şahsiyesine ve hayat-ı verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir tezlefesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i bir işarettir. İşte bu sözde dört esaslardır. Birinci esas, hikmet Kur'aniye ile hikmet fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hâkim namdar istedi ki, Kur'an-ı Hakimi, muamiyesindeki kutsiyetine, ve kelimatındaki ircaza şayeste bir yazı ile yatsın. O mucizluma kamete harika bir libas giyilirsin. İşte o nakahsat. Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetler cevherleri yazısında istimal etti. Hakaitinin tenevvüyle işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrütle ve bir kısmını lü'lü lü ve akikle ve bir taifesini fırlanta ve mercanla ve bir mev'ini altın ve gümüşle yazdı. Hem yani öyle bir tarzı süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehl hakikatin hakikatın nazarına, o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezinatın işaratı olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim, şu musallar ve murassa Kur'anı bir ecnebi filozofa ...ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki... ...her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim. Ona dair birer kitap teylif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından... ...ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden... ...ve cevherlerinin hasiyetlerinden... ...ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o bir adam, arabi hattı okumayı hiç bilmez... Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin Çendan Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir, güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o tutab-ı Kur'anı Hakim'dir. İşte bu akberesat ne tezyinat-ı zahiriyesine emniyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nâfi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o Hakim-i takdim ettiler. O Hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o fotbesent ve Perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan, o hâkim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest, müdakkik âlimin eserine baktı, gördü ki, gayet güzel ve nâfi bir tefsir ve gayet hakimâne, mürşidane bir teyliftir. Aferin, Allah dedi, işte hikmet budur. Ve âlim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir salatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden on altın verilsin irade etti. Eğer temsili Fehmettin ise hakikatin hakikatın yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise Hakim-i Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi, ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şahitleridir. Evet Kur'an-ı Hakim, şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en Ali bir müfessiridir. Ve en belli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki, şu Kainat'ın sayfalarında ve zamanların yapraklarında kalem kudretle yazılan âlat-ı tekviliyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata, manay harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise, hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış, şu kitab-ı kebirin hurufatına manay hafi ile yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manay ismiyle, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar. Öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der. Çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet. Dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir fikirdir İkinci esas. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti hayata şahsiyeye verdiği terbiy-i ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesi. Felsefenin halis bir filmizi bir firavundur. Fakat menfaatı için en hasis şeye ibadet eden bir firavun zengindir. Her menfaatlı şeyi kendine raflanır. Hem o dinsiz şakir mükemezzit ve mualliktir. Fakat bir lezzet için nihayet zimleti kabul eden miskin bir mükemezzitdir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir, bir muammettir. Hem o dinsiz şakir, cebbar bir mağurudur. Fakat kalbinde noktayı istinaf bulmadığı için, zatında gayet aciz ile aciz bir cebbarı ı hot Hem o şakir, menfaat-ı endiştir ki, gayi himmeti, nefis ve batmın ve tercin hevesatını takmin ve menfaat-ı şahsiyesini, ...bazı menfaat-ı içinde arayan, dessas bir hobyandır. Ama, hikmet-i Kur'an'ın halis dilimizi ise bir addir. Fakat, azam mahlukatı da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi, gaye ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem, dilimizi mütevazidir, selim, kalimdir. Fakat, fatırının gayrına, daire-i izni haricinde, ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez hem fakir ve zayıftır. Fakr ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona iddihar ettiği uhrevi servet ve müstahmidir. Ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Hem yalnız rivecillâ, rıza ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tirimizin muazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas, hikmet-i felsefe ile hikmet-i kuran hayat-ı içtimaiye-i ve verdiği terbiyeler. Ama hikmet felsefe ise, hayat-ı içtimaiye de istinadı kuvvet kabul eder, hedefi menfaat bilir, düsturu hayatı cidan tanır, cemaatların rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. semerat-ı ise, hevesat-ı nefsaniye tatmin ve hacat-ı ve Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaat-ı şe'ni her arzuya kafi gelmediğinden, Üstünde boğuşmaktır. Düstur-ü cidali şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmak ve beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki, beşerin saadeti selbolmuştur. Ama hikmet-i Kur'an'ın ye ise nokta istinadı kuvvete bedel, hakkı kabul eder. Gayede menfuata bedel, fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur-ü cidal yerine düstur-ü esas tutar. Cemaatların rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtay dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat ve nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder. Ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şe'ni ittifaktır. Haziretin şe'ni tesadüktür. düstur taavunun şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir dinin şe'ni uhuvvettir, incizattır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dareindir. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimatı ilahi içinde cihet-i ulbiyetini ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefabbukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir rayiyet ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri saltanat uzma unvanıyla ve hilat i kübra namıyla ve hakimiyeti anna haysiyetiyle, evamirini etrafı neşir ve teşhir maksadıyla, bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır. Ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanlı mükalemedir. İkinci temsil, bir adam. Elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşle münasebet davulur, sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğer ise, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve lisan hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder, der. Ey yeryüzünü ışığıyla yıldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazları olan nazimin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısıttırdın, ışıklandırdın. Halbuki aynı sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahtuptur o kayda göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Ta ki icazını e göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar, bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelir. Hem bütün alemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın kermanıdır. Hem semavat ve arzın halib-i haysiyetiyle bir kitaptır. Hem rububiyet mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı amm hesabına bir hutbe-i Hem rahmeti vasiyay i vasiyay noktasında bir defter-i iltifatat-ı rahmaniyedir hem uluhiyetin azameti, haşmeti, haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabire mücmasıdır. Hem ism azamın muhiyetinden nezur ile, arş azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki, Kelamullah unvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimatı ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile, ve cüz'i bir unvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve khas bir rububiyetle ve mahsus bir sıfatla, ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avamınası ilhamatıdır. Sonra avam ve ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra meleki izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veliler, kalbi an rabbi. Yani kalbin benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbul Alemin'den haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynasıdır, arşıdır. Demiyor Rabbul Aleminin mi arşıdır? Çünkü kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hijapların nisbeti refi derecesinde mazhar-i hitap olabilir. İşte bir padişahın sarkanat uzması haysiyetiyle çıkan fermanı adi bir adamla rüz'i bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve adi ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok vefaik ise Kur'an-ı dahi un nisbette bütün kelamların ve hep kitapların tevkildedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kötü bu mukaddese ve suhuf-ü semaviyenin dereceleri nispetinde tefebbukları vardır. O sırrı tefebbuktan hissederdirler. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşşuh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa yine Kur'an'ın mertebe-i yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan, ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehm etmek istersen ayetül kürsi ve ayeti وَاِنْدَهُ مَفَاتِحُ gayb <الْغَيْت> Gaybın anahtarları Allah katındadır. Ve ayeti قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ De ki, ey mülkümüz hakiki sahibi olan Allah'ım ve ayeti يُوشِلْ لَيْلَ النَّهَارِ يَقْلُمْهُ حَفِيثًا وَشَّمْسَ وَالْتَمَرِ O, gündüzü Peşe sıra kovalayan gece ile öfer. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. Ve ayeti, ya ardublai Ey yer, vazifen bitti suyunu. Ey gök hacet kalmadı yağmur kez. Ve ayeti, kusub bi ulahus Yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Ve ayeti mâkhir hukmü ve lâ ba'thukum illâ kifsün Sizin yaratılmanız ve biriktilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp biriltilmesi gibidir. Ve ayeti innâ raden el-emânete ale's semâvâti vel ardı vel cibâl. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara tevdiif ettik. Ve ayeti yevme nukhsi's semâe teyessicil lil kutub. O gün sema'ye kitap sayfalarını dörer gibi döreriz ve ayeti Oma <gülüyor> kader Allah'ın ve ardu tümüne kabdettüğü Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun tasarrufundadır ve ayeti Le anzna ala Eğer biz bu Kur'anı bir daha indirseydik elbette görürdüğün ki gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut tusebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr azimin şu anı göresin. Hem eliflamminlerin ve eliflamraların ve hamimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetli sırrını fehmettin Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kusiyetini ve ulviyet-i ircazının sırrını anlarsın. Hem miyaracın sırr lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntehaya, ta kâb-ı kavsayne gibi akrabu ileyhi min habbil verit. O'na şah damarından daha yakın olan Zat-ı Zülcelal ile münacaat edip, Tarfet'in ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk Kamer nasıl ki bir muze-i risaletidir. Nübüvvetini cin ve inşa gösterdi, öyle de. Miraç dahi bir muze-i ubudiyetidir. Habibiyetini Erbah ve Melaike'ye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala aleyhi kemâ yelîhü bi rahmetike... وَبِهُرْمَتِهِ Amin. <عَمِين> Allah'ım. Senin resmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa ona ve aline öylece salat ve selamey.